Tevbe Sûresi. Allah ve Rasulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise inkarcıları perişan edecektir. Hac'e Ekber gününde Allah ve Rasulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Rasulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz Sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Allah'a ortak koşanların, Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın.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 Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları O'nun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse, Artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, Peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, Onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa Allah, içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını, kendilerine sırdaş edinmek sizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır Allah'a ortak koşanların inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez onların bütün amelleri boşa gitmiştir onlar ateşte ebedi kalacaklardır Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz, hacılara su dağıtmayı ve mescid-i haramın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler, size Allah'tan, peygamberinden,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 Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından Yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar ise İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise Rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da, Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile, dinini bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan, koyuyorlar, Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek, Onları Allah yolunda harcamayanları, Elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da, Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak, Ve işte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı, Denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar.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 Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz,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 Onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara oturun oturan acizlerle beraber denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan bana izin ver, beni fitneye, isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek, Fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, İster gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın sizden asla kabul olunmayacaktır çünkü siz fasık bir topluluksunuz Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkâr etmeleri namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı, Hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Sadakalar, zekatlar, Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler, ...ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler, bilsinler ki Allah ve Resûlünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir.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 Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi, siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara... Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu, Büyük başarıdır. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle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 Cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle, Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de, onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak, ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerini azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da ''Oturup kalanlarla birlikte olalım.'' dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.''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 Bunlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi, artık onlar bilmezler. Onlara döndüğünüzde size mazeret beyan edeceklerdir. De ki mazeret beyan etmeyin, size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da Resulü de görecek.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 Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar Ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler Kötü belalar kendi başlarına olsun Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin, biz onları biliriz.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 Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da,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 Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescid, Kuba mescidi içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.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 kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler, ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar,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 Babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi. Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir.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 Sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların tövbelerini kabul etmiştir. Şüphesiz o, onlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, Böylece Allah'ın azabından yine O'na sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine halkı ve onların çevresinde bulunan Bedevilere Allah'ın Resulünden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki, Karşılığında kendilerine iyi bir amelin sevabı yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. Allah yolunda küçük büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi kat etmezler ki bunlar Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın. Ne var ki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 Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde bu hanginizin imanını artırdı diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince inen sure onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmış Küfürlerini artırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler.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 bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.